Efendim Münecek'le hoş geldiniz efendim. Nasıl işiniz? Nasıl? Hamdun Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. <gülüyor> Hatalarımızdan, günahlarımızdan Allah'a abdolma heyecanını, onun için bir çaba gayret gösterme heyecanını, onun yolunda hizmet etme heyecanını kaybediyorum. Ve bu durum beni kendimi, kendime levm ettiriyor, şükürsüzlüğe götürüyor. Bu heyecanımı tekrardan nasıl kazanabilirim? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين heyecanımızı kaybediyoruz Aslında bizi heyecan veren her ne varsa o gönlümüzdeki sevgiden kaynaklanıyor. Herhangi bir şeyi seviyorsak ya da birini seviyorsak onu kazanmak için çaba gayret sarf ederken bütün gönlümüzde heyecan duyarız. Dolayısıyla heyecan insanın imanından Kaynaklanıyor, gönlündeki sevgisinden, muhabbetinden, aşkından kaynaklanıyor. Eğer Allah için bir şey yaparken, kulluk yaparken, ibadet yaparken, eğer heyecan duymuyorsak imanımızda, Allah'a olan aşkımızda, muhabbetimizde bir sorun var. Gönlümüzdeki imani perdelenmişiz demektir. Allah verdiği nimeti geri almaz. O orada mevcut yani. Daha önce nasıl bir heyecan duyuyorduksa aynı şekilde o gönlümüzde mevcut. Ama üstü perdeleniyor. Başka şeylerle perdeleniyor. Perdelenince heyecan duyamaz oluyoruz. Bu bazen bir eksiklikten, bazen yanlışlardan, günahlardan kaynaklanıyor. Yanlış bakışımızdan kaynaklanır. Onun için perdeleri Gönlümüzün üzerindeki perdeyi aralamak lazım, perdeyi kaldırmak lazım ki o heyecan olsun. Hayatın, varlığın heyecanı aşktır, muhabbettir, sevgidir. Bütün mesele doğru sevmektir. Yani Rabbimizi sevmektir. Rabbimiz için sevmektir. Rabbimizin sevgisini bize kazandırdığı için sevmektir. Her neyi seviyorsak eğer bu sevgimiz doğru olursa, bu durumda aşk, heyecan yerli yerinde doğru noktada olmuş olur. Bir de bu aşkın, muhabbetin perdelenmemesi için, evet, kalan perdelerin de aralanması için yapılması gereken şey, önce tefekkürdür. Tefekkür. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır. Başka bir seferinde, bir, sefer, bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten eftaldır. Yani bir yıl ile bin yıl arasında, o gönlündeki imana göre, ilmine göre, marifetine, hikmetine göre değişir. Tefekkür ettikçe, onunla beraber olur. Niye bir yıllık bin yıllık ibadetten eftaldır tefekkür. Çünkü gönlünün üzerindeki perdeler aralanmış olur, o karanlık aydınlanmış olur o tefekkürle. Onu anlayınca, aklı, şuuri bununla beraber onun o iradesi aydınlanır. Bakarken doğru görmeye başlar, doğru anlamaya başlar. Evet, tefekküre ağırlık vermek gerekir. En az günde bir saat, yarım saat onu tefekküre ayırmak gerekir. <gülüyor> Allah ayaktayken, otururken, yan üzeri yata, yatarken Allah'ı zikredin diye eğer emretmişse, sabah akşam, sabahtan akşama Rabbini tesbih et dediyse, bu durumda bizim öyle bir bakışımızın olması gerekir ki kendimize, varlığa, olaylara, meselelere, hayata her anda Rabbimizi tesbih etmemiz gerekir, onu zikretmemiz gerekir. Onu unutmamamız gerekir. Eğer böyle olmazsa unuturuz, gönlümüz perdelenir. Sonra o Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi Allah için yapmamız gerekenlere karşı o şevkimiz kırılır, sonra onu kaybederiz. Aynı şekilde yanlışlar da onu perdeler. Onun için eğer imanımız artsın istiyorsak, yapmamız gereken şey, hikmetle bakıp, o tefekkür halinde olmaktır. Bir mümin, Allah'ı her şeyden çok, canından sev çok seven bir mümin, hiçbir an bile, Allah'ın huzurundan ayrı değildir. Ayrı olamaz. Çünkü her ne olursa olsun, her neyi görürse görsün mutlaka onu Allah ile görür. Allah ile beraber görür. Allah'ın onu yarattığını, bununla beraber Allah'ın bir muradının olduğunu, hangi olay meydana gelirse gelsin, onu Allah'ın takdir ettiğini, hükmettiğini, onu yarattığını görür ve anlar. Ve her anda, Rab'bi tesbih eder. Sen subsansın ya Rabbi. Bu en güzelidir, en doğrusudur. Bizim için, kulların için, varlık için en hayırlisidir der ve onu tesbih eder. Evet, olması yapılması gereken şey tefekkür etmektir. Rabbimizi zikretmektir. Hikmetle bakıp o perdenin ötesini, sebebin sahibini görmeye çalışmaktır. Böyle yaptığımızda bundan kurtuluruz inşallah. Yapmazsak ne olur böyle? Böyle bakmazsak Allah'tan bağımsız olarak görür. Hemen her konuda şirke düşeriz. Çünkü bizi yaratan mülkün sahibini, mülkün malikini, melikini yok saymışız orada. Evet. Kazanmak istiyor, kaybetmek istemiyorsak mutlaka Rabbimizi unutmamamız gerekir. Her ne olursa olsun onun huzurunda olduğumuzu da Unutmadan yaşamamız gerekir. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Özgür Akdemir, bazen hayatın bir imtihan sahnesi olduğunu unutuyoruz. Dünya hayatının sadece bir imtihan sahnesi olduğunu unutmamak için ne yapmalıyız? Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. İmtihan sahnesi olduğunu unuttuğumuzda, imtihanda olduğumuzu unuttuğumuzda Rabbimizi unutmuş oluruz. Kendimizi unutmuş oluruz, dolayısıyla hayatı da, imtihanı da, ahireti de unutmuş oluyoruz. Kendimizi unutmamak için, Rabbimizi unutmamak için, evet, gene yapılması gereken şey, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Bunun için de lazım olan, gerekli olan aşktır, muhabbettir, imandır. Bu aşkı, muhabbeti mutlaka kazanmak gerekiyor. Çünkü Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Şiddetli bir muhabbetimiz yoksa mümin değiliz demektir. Yani böyle yumuşatıp, hakiki mümin değil, gerçek mümin değil demek doğru değildir. Evet, mümin değildir dedi. Eğer Allah ve Retulünü her şeyden çok, canımızdan çok sevmiyorsak iman etmemişiz demektir. Arada bir bu perdelenirken, o perdeyi mutlaka aralamak lazım. Hatırladığımızda, kendi kendimize sormamız lazım. Nasıl? Beni yaratan Rabbimi unuttum. Onun, benim üzerimdeki muradını unuttum. Oysaki o, benimle beraberdi, her anda gönlüme vahyediyor ve benden bir şey istiyor. Yapmam gereken bir şey vardır ve ben onu dinlemedim. Sadece unutmadım. Bir de onun, bana emrettiğini, vahyettiğini unuttum. Onu dinlemedim. Onu ciddiye almadım. Şimdi Rabbim bana, sen beni ciddiye almadın, sen beni dinlemiyorsun. Sen beni, benim kudretimi, benim yaratmamı, takdirimi görmek istemiyorsun. Neden benden yüz çevirdin? Dese, ne cevap veririm? Neden, nasıl beni unuttun? Dese, ne cevap veririz? Cevabımız yoktur buna. Cevap veremeyiz. Bu durumda unuttuğumuz andan itibaren, kulluktan da çıkmışız, imandan da çıkmışız. Onu sevmekten o andan çıkmışız. Öyle bir aşka, muhabbete, imana sahip olmak gerekir ki, bir an bile onu unutmamamız gerekir. Huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Hayatı yaşarken de, dünyadan ahirete değil, ahiretten dünyaya bakmamız gerekir. İkisini birleştirip, o hesap yerini, kıyamet gününü, hesap yerini, mizani önümüzde bulmamız gerekir. Önümüzde olması gerekir. Her neyi yaparsak yapalım, neyi konuşursak konuşalım, hatta neyi düşünürsek düşünelim. Acaba bu yaptığımız, bu konuştuğumuz, bu düşündüğümüz o mizanın hangi kefesine gider? Sevap kefesine mi, günah kefesine mi gider deyip bakmamız lazım. Sevap kefesine gidiyorsa doğrudur, yapmamız gerekir ve buna sevilmemiz gerekir. Günah kefesine gidiyorsa bu durumda tövbe edip istihbar edip ondan da yüz çevirip kurtulmamız gerekir. Evet. Efendim Ordu'dan Kayahan selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Benim kafama takılan sorun şu dünyada dünyada yurdundan, vatanından çıkarılan darlık sıkıntı çeken Yok ve yoksulluk çeken kardeşlerimiz var iken bazı tarikat şeyhlerinin milyon dolarlık araçlara binmeleri, lüks evlerde yaşamaları, trilyon, trilyonluk vakıfları olması kısaca kısacası ne kadar doğrudur? Ve bu şeyhlerin cemaati çok büyük ve insanların köle gibi boyun eğmesi şeyhe karşı ne kadar doğru tarikatlarda? Şeyhi suçlamak, yeri, suçlamak yerine aklını kullanmayıp yanlış yapanların peşinden gidenlerin neden böyle yaptığını sormak daha doğru olur. Eğer gerçekten ise yani gerçekten Mürşid-i Kamil ise mürşid Kamil'in kendine ait hayatı olmaz. Kendine ait herhangi bir şey de olmaz. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'in kendine ait herhangi bir şey yoksa Evet, onu temsil eden buna beraber Resulullah Efendimiz'in varisi olan Müşid-i de herhangi bir şeyi olmaz. Ümmetin hizmetindedir. Kendini bir hizmetçi olarak görür. Hizmetçi gibi görür. Bunun karşılığında bir tek Rabbini ister. Eğer böyle değilse o saktedir Bunu anlamayacak bir şey yoktur yani. Eğer biri bunu anlamayıp daha doğrusu anlamak istemeyip birilerinin peşinden gidiyorsa neden bunu böyle yapıyor? Onun da bir hesabı var. Allah'a kul olmak ona ağır geliyor. Nefsini teskiye etmek, temizlemek, nefsinden kurtulmak, nefsiyle, yedi başlı ejderha ile savaşıp savaşı kazanmak ona ağır geliyor. Bunu yapamıyor. Ne yapar? İşte ben de oraya tabi olayım, bedavadan kurtulayım. Böyle bir kurtuluş olmaz. Onun için sırala ne diyoruz? Allah her bir kulundan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Kamil insan olmasını istiyor. Kendisine dost olmasını istiyor. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Evet, Müşid-i Kamil Sirat-i Müstakimi gösterir. O yolu ona açar. Beraber o yolda yürürler. Onu taşır. Ona iman verir. Aşk verir, muhabbet verir. Onu kendi nefsinden kurtarır. Varlığından kurtarır. Eğer biri böyle dünyanın peşinden gidiyor, dünyanın hesabını yapıyor, dünyalığın hesabını yapıyorsa, bu durumda onunla beraber olanlar da sadece dünyayı sever. Çünkü kimin gönlünde ne varsa onu verebilir. Bunun dışında bir şey verebilir mi? Ne varsa gönlünde o aksedecek. Onu verecek. Onlarla beraber olanlar da aynı şekilde dünyayı sever. Dünyadaki mevkiyi, makamı, saltanatı sever. Övülmeyi sever. Takdir edilmeyi sever. Yarın kıyamet günü bunun hesabını verirler. Hep beraber toptan verirler. Tabi olanlar tabi olduklarına karşı ya Rabbi bunlar bizi saptırdı dese de onlar da cevap veriyor. Siz zaten delaletteydiniz. Yani siz sırat müstakim değildiniz. Biz mi sizi saptırdık? Siz böyle tercih ettiniz. Siz bunu biliyordunuz zaten. Evet, aynı zamanda uyanlar, uylanlar için ya Rabbi bunlara iki kat azap ver derler. Allah ne buyuruyor Merak etmeyin. Hepinize iki kat azap vardır. Çünkü tabi olanlar bunu bilerek yapmış. Dünyayı istemiş, mevki istemiş, makam istemiş, ticaretim artsın istemiş. Yetmez. Bir de alemlerin Rabbini dinlememiş, peygamberini anlamaya çalışmamış, evet, Allah'ın vahyini anlamaya çalışmamış, kendine göre Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Hiçbir şey yapmadan, Evet, kazanmaya çalışıyor. Bir şey yapmadan derken, nefsini teskiye etmeden, temizlenmeden işlerine gelmiş. Ama her biri hesabını verir, bununla beraber. Bize düşen, başkalarının hesabını görmek değil, kendi hesabımızı görmektir. Onlar yanlış yapıyor, biz ne yapıyoruz? Onların yanlışı, bizim defterimize sevap diye yazılmaz. Hiç kimsenin. Sadece, evet, ne burada ayet-i kerimede? Herkese kendi elleriyle kazandıkları vardır. Kendi elleriyle yaptıkları vardır. Herkese sayının, koşmasının, koşuşturmasının karşılığı vardır. Evet Her birimize düşen ne yapıyoruz, ne kazanıyoruz ona bakmaktır. Başkalarını da hesaba çekmek değildir. Onların hesabı zaten Allah'a aittir. Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Onlar da Ayrı bir imtihan. Her şey imtihan çünkü. O da ayrı bir imtihan. Her şeyin hakikisi olduğu gibi bir de sahtesi vardır. Evet, Resulullah Efendimiz geldiğinde de bu böyleydi. Bir de sahte peygamberler türedi. Sahtesi var diye hakkisini terk etmek doğru olur mu? Terk ederse kaybeder. Allah akıl vermiş ki onu ayırt etsin. Her anda aslında ayrım yapıyoruz. Ayırt ediyoruz yani. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyoruz. Bu haktır, bu batıldır diyoruz. Bu güzeldir, bu çirkindir diyoruz. Bunu yaparsam kazanırım, bunu yapmazsam kaybederim deyip her anda bir ayrım yapıyoruz. Söz konusu ebedi hayatımız olunca, Allah'ın rızası olunca, ahiretimiz olunca, ebediyen kazanmak ya da kaybetmek olunca Rabbimizi kazanmak ya da kaybetmek olunca nasıl bir ayrım yapmamız gerekir? Nasıl düşünüp tefekkür etmemiz gerekir? Bu ayrımı yaparken mutlaka aklımızın vahyin ışığında görmesi gerekir. Yoksa işte herkes böyle söylüyor bu böyledir. Ne burada et kelimesi insanların çoğuna uyarsan Evet, deralete düşersin. Yoldan çıkarsın. Çokunluğa değil. Aklımızı Allah'ın vahiyinin ışığında kullanmamız gerekir. Buna beraber örnek olarak da Resulullah Efendimiz'e bakıp öyle hüküm verip karar vermemiz gerekir. İnşallah böyle yaparsak yanılmayız. Söyledim. Her şey bir imtihan. Herkes imtihandadır. İnsanlar birbiriyle imtihandadır. Bize düşen, başkalarının imtihanına değil, kendi imtihanımıza bakıp kazanmaya çalışmaktır. Evet. Efendim, biz dediğimiz, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar bu zamanda kimlerdir ve Allah bizden onlara tabi olmamızı istemesinin sebebi nedir? İnsan öğrenen bir varlıktır. Kimden öğrenir? İnsan, insandan öğrenir. Yani, kendisinden önce gelip, bilgi sahibi olanlardan öğrenir. Onun için tabi olmayan hiç kimse yoktur. Allah'ın takdiri böyledir. Adeti, sünnetullah böyledir. Adeti böyledir. Öğren. Doğar doğmaz aramızdan, babamızdan, kardeşlerimizden öğreniyoruz. Biraz daha büyüyünce arkadaşlardan bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Biraz daha büyüyünce ders görmeye, okula gitmeye, medreseye gitmeye. evet Bu sefer ders alıp öğrenmeye çalışırız. Hep birbirimizden öğreniyoruz. Adet böyledir, sünnetullah böyledir. Allah öğren dedi, oku dedi, anla dedi. Allah'ın nimet verdiği kullar, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler. Bu zamanda da hiçbir şey değişmemiştir. Nebiler, Sıddıklar, Sıddık sadakatini ispatlamış olanlar nasıl? Elbette ki Peygamber'e tabi olarak, Nebilere tabi olarak Sıddıkların üzerinde görünen sadakattır. Allah'a verdiği sözü yerine getirmektir. Ben Allah'ın vahyine iman ettim dedi ve bütün ayetlere tek tek iman etmiştir. Dolayısıyla o ayetler onun üzerinde tecelli ediyor. Sadakatini gösteriyor. Peygamber'e iman ettim der. Peygamber'in hali üzerinde tecelli eder. Tabi olmuş. Bu konuda yani her neye iman ediyorsa onun sadakati üzerinde gö görünür. Sadakatini ispatlar. Aynı şekilde meleklere iman eder. Evet, meleki hal, o nurani hal, onların Rablerini sevmesi, aşık olması, Rablerini hamd ile tesbihleri, aynı şekilde onun üzerinde, o sadıkların üzerinde görünür. İman etmiş, sevmiş. Sevmiş ve üzerinde tecelli ediyor. Ahirete iman etmiş, ahireti seviyor ahiretin hesabını yapıyor. Dünyanın değil. Dünyayı ahirete kurban ediyor. Aynı şekilde bunlar sadıklar, nebilerin varisleridir. Onların hali üzerinde görünür. Sonra evet, şehitler, şahitler Hayatı yaşarken hayatları imanlarına şahit olanlar, hayatları onların kulluğuna, abdiyetine, aşıklığına evet, şahitlik yapanlar. Yani ona baktığında o hayatı yaşarken her haliyle her ne yaparsa yapsın Allah'ın hesabını yapıyor. Ahiretin hesabını yapıyor. Bir kul olarak bu hesabı yapıyor. salihler evet şahitler o nisbette nebilerin peygamberlerin varisidir evet salihler de aynı şekilde nefsini ıslah etmiş ıslaha davet edenlerdir. Temizlenmiş kul olmuş gücü yettiği kadarıyla ıslaha davet eder. Aynı zamanda ıslah olunması için de çabasını gayretini sarf eder. Bunlar derece derece peygamberlere, nebilere varistirler. Hangisine tabi olunursa olunsun, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmuş. Evet, bu nimet onların üzerinde zuhur etmiş, tecelli etmiş. Bu nimetleri evet, nereden tecelli ediyor? İmanlarından. Allah'a olan sevgilerinden, muhabbetlerinden, aşklarından tecelli ediyor. Aşk onlarda galip gelmiş. Nefis mağlup olmuş. Nefsini mağlup etmiş. Tezkiye etmiş. İslah etmiş. Bununla beraber evet, her biri kendi evet, bulunduğu o makama göre evet, sadık olanlar, sıdıklar sadakatini ispatlıyor. O şehitler hayatı ona şahitlik yapıyor. Salihler de aynı şekilde nefsini ıslah etmiş. Bununla beraber ıslah etmeye çalışır. Allah ayet kerimede peygamberleri için onlar sadıklardandı. Evet, onlar aynı şekilde şahitlerdendi. Aynı şekilde onlar salihlerdendi diye buyurur. Her biri o nebilere, peygamberlere bir yönüyle ne olmuştur? Varis olmuştur. Dolayısıyla onlarla beraber olanlar onlar gibi olmaya çalışır, onlar gibi olur. Onların kazandığını kazanır. Bu zamanda var mıdır? Evet. Nebiler yoktur ama nebilerin varisleri vardır. Böyle derece derece sidikler, şehitler, bir de salihler vardır. Onlarla beraber olmayı Allah emrediyor. Onlarla beraber olunca ancak onların kazandığını kazanmış oluyoruz. Onların kazandığı nimet, asıl nimet, bütün nimetleri kazandıran nimet, İmandır. Yani Allah'ı sevmektir, aşık olmaktır. Onlarla beraber o aşkı, muhabbeti kazanıyor. Sonra o bize kulluğumuzu yaptırıp kazandırıyor. Yoksa zoraki böyle sıkılarak ibadet yapmak, kulluk yapmak, bir şey yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmez. Çünkü Allah sever ve sevilmeyi istiyor. Allah sevgisine karşılık istiyor. Kulluk, abdiyet istiyor. Aşıklık istiyor. Beni sevdiğini ispatla diyor. İmtihan da bu. Allah'a olan sevgimizi ispatlama imtihanıdır. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay. Efendim sizi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki artık nereye baksam sizi görüyor olmuşum. Devamlı sizinle birlikteyim. Sizden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bu dünyada tek bir isteğim var, kokunuzu bir kere duyabilmek, nefes aldığınız yerde bulunmak, bir kere sizinle görüşmek. Her ne kadar görüşemezsek de sizinle doğumlu, sizinle birlikteyim. Ne kadar şanslı insanlar, insanlarız ki sizi tanımışız. Siz gülünce bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz, bütün dertlerimiz uçuyor. Eğer siz de lütfedip telefonda konuşursanız çok mutlu olurum, sizi çok seviyorum, çok seviyorum demiş. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi <gülüyor> Söyledim biraz önce. Her şeyin özü, temeli, hakikati bize kazandıran aşktır, muhabbettir, sevmektir. Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ı seveni sevmek. Eğer biri çok şiddetli Allah'ı sevmiyorsa, Allah için sevemez. Allah'ın sevdiğini, Allah'ı seveni sevemez, gücü buna yetmez, daha doğrusu imanı buna yetmez, muhabbeti buna yetmez. Manevi olarak, kimi seviyorsak, onun bulunduğu alemde bulunuyoruz demektir. Eğer dünya ehlini seviyorsak, bu durumda çamura batmışız demek dünya çamuruna battık, batmışız demek. Eğer Allah'ı sevenleri, Allah'ın sevdiklerini seviyorsak, evet, yerde değil, bu sefer gökteyiz. Arştayız. Huzurdayız. Rabbimizi istiyoruz, aynı alemdeyiz. Onun için gönül ayrılmıyor. O alemden çıkmak istemiyor. Bununla beraber, böyle bir durumda aslında Gönül itibarıyla neyi kazandığımızı da görüyoruz. Nasıl kazandığımızı da anlıyoruz. Allah'ı sevmek kemale erince dost doğru olunca evet Allah'ın sevdiklerini sever, Allah'ı sevenleri severiz. Allah için severiz yani. Evet hamdolsun. Kardeşimize de İzmir'deki bütün kardeşlerimize selam olsun. Evet. Allah görüşmeyin, nasip eder inşallah. Efendim Bursa'dan Murat Kara Selamun Aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Gerçek tarikat ile sahte tarikat arasında fark nedir? Bir de mürşidin sahte olduğunu nasıl anlarız? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Evet. Tarikat yol demek zaten. Mezhep de Gidilen yol demektir. Tek kelimeyle evet, sirat-ı müstakim demektir. Sirat-ı müstakimin gerçekten Allah'a giden yol olabilmesi için, sirat-ı müstakim olabilmesi için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak gerekiyor. Onlarla beraber yürüyüp o nimeti kazanmak gerekir. Her ne soru olursa olsun onu Allah'a ve Resulüne sormak gerekir. İster soru olsun, ister sorun olsun. Müminler sorusunu da, sorunlarını da Allah'a ve Resulüne götürüp öyle işi anlar, gereğini yaparlar. Eğer Allah'a ve Resulüne götürmüyorlarsa Allah ve Resulünü kabul etmemiş, kendine göre bir din üretmiş, başka bir dindedir. Demektir bu. Allah'a ve Resulüne gerçek bir mürşid-i kameli, gerçek peygamber varisini, peygamberi temsil edeni sorduğumuzda, aldığımız cevap nedir? Allah Resulü Efendimiz'i ne için göndermişse, peygamber varisi de aynı şekilde o işi yapması gerekir. Nedir peygamberin vazifesi? Niçin onu göndermiş? Ne buyurdu ayet-i kerimede? Biz seni Şahit olarak, müjdeci olarak, uyarıcı olarak, nezir olarak gönderdik. Demek Resul Efendimizin vazifesi müjdelemekmiş. Ne ile müjdeliyor? Eğer Allah'a iman eder, itaat eder, Resulüne tabi olursanız bu durumda cennetle müjdeler. Yok iman etmezseniz Rabbinizi, Rabbinizin vahyini okuyup, anlayıp, dinleyemezseniz, dinlemezseniz, bana tabi olmasanız, peygambere tabi olmasanız, evet, cehenneme gidersiniz, cehennemi anlatır. Bununla beraber bir de şahit. Yani her neyi söylüyorsa, o onun üzerinde görünüyor. Söylediği şey ona şahitlik yapıyor. Ameli, imanına şahitlik yapıyor. Söylediklerine, konuştuğuna şahitlik yapıyor. Sadece konuşmuyor, anlatmıyor. Her neyi söylüyorsa ameli ona şahitlik yapar. Bir de ne buyurdu? Size bir Resul gönderdik. Allah'ın ayetlerini size okuyup açıklasın. Size hikmeti, ayetlerdeki muradı, Allah'ın muradını evet, öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Sizi temizlesin. Nefsinizi tezkiye etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Peygamberin vazifesi budur. Bu vazifeyi Allah vermiş. Aynı şekilde Peygamber varisi olan Mürcid-i Kamil de bunu aynen böyle yapar. Ne bir eksik ne bir fazla yapamaz. Bunun dışında bir şey yapıyorsa o yeni bir din. O onun dini. Onlara tabi olanlar da Onların dinine tabi olmuş. O Allah'ın dini değildir. mürşid Kamil bu vasıfta değilse o mürşid Kamil değildir. Sırat-ı Müstakim'de yürütüyorum diye insanları cehenneme yürütür, sürükler. Nasıl ki Allah peygamberlerine vazife veriyorsa gerçek bir Mürşid-i Kamil de aynı şekilde vazifeyi Allah'tan alır. Allah ona emreder. Eğer emri Allah'tan almamışsa o sahte, o sahtekar. O yolu gösteren değil, yolu kapatandır. Bunun hesabını veremez. Bizi dinleyenler hangi cemaatte olursa olsun mutlaka mürşidine sormalıdır. Ben Allah'a vasıl olmak istiyorum, Allah'a dost olmak istiyorum. Allah'ın huzurunda, sen bana bu sözü verebilir misin? Demelidir. Ebedi hayatımın söz konusu. Siz bu emri Allah'tan aldınız mı? Evet, kulları bir bana getir emrini aldınız mı? diye sorması lazım. Evet diyorsa, bu sorumluluğu yüklenir yok, evet demiyorsa, ben bunu yapamam diyorsa, benim böyle bir vazifem yok diyorsa, ille de insanlar ona yapışıp, bu şeyhtir, bu biçili kambildir, derlerse sorumluluk da onlara aittir. Sorsunlar. Sorsunlar, alacağı cevabı görecekler yani. Allah için söylüyorum, bununla beraber hangi cemaat olur, hangi tarikat olur, hangi şeyh olursa olsun, eğer kazanmak istiyorsa, buraya kazanmaya gelmişiz. Kazanmayanlar hiçbir şeyi hiç kimseye kazandıramaz. Bunu unutmamak gerekir. Bunun hesabı ağırdır. Eğer Allah'tan emri almamışsa, sahte bir peygamber nasıl peygamberlik iddia ettiyse, aynısı o da sahte peygamber varisliği iddia etmiştir, etmiştir ki, sahte peygamberin konumuna düşmüştür. Bunun hesabını veremez. Allah'a gidenlerin yolunu kesmiştir. Rabbini arayanların yolunu kesmiştir. Kendini arayanların yolunu kesmiştir. Bunun hesabını veremez. Bunun cezası ebedi cehennemdir. Allah ayet-i buyurdu, yapamadığınız şeyleri neden söylersiniz, niye söylüyorsunuz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur dedi. Yani babam şeyhdi, dedem şeyhdi, işte biz de bunu yapıyoruz, cemaat dağılmasın deyip kendini kurtaramaz. Seninle beraber olanları sen Allah'a taşıyamadınsa, Allah'a aşık edemedinse, onu Allah'a Allah'ı ona sevdiremedinse, sevilecek hale getirmedinse, nefsini teskil etmedinse, onu şirkten kurtaramadınsa, temizleyemedinse, sen bunun hesabını veremezsin. Öyle cemaat önderlerini şeyh diye kendini takdim edip binlerce insanın tabi olduğu insanları biliyoruz ki şirkin içinde yüzüyor. Konuşurken. Her mümin onun şirk işlediğini bilir. Konuştuğu kelimelerin, sözlerin şirk olduğunu bilir. Bunu anlamayacak bir şey yok. Allah sana iman vermiş. Akıl vermiş. O imanla beraber senin ferasetin var. Bakıp onu anlamıyor musun? Yani sadece onun dışına mı bakıyorsun? Sargına, cübbesine mi bakıyorsun? Allah sana böyle mi bak dedi? Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz, sizin gönlünüze bakar demedi mi? Gönülde ne varsa dilden o çıkıyor. Onun konuştuklarının şirk olduğunu görmüyor musun? Bilmiyor musun? Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet. Kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al buyurdu. Ne demek nefsini satın al? Sen nefsini satın almazsan ben sana yardım edemem. Benim sana yapacağım yardım senin nefsini Allah'ın elinden satın almandır. Satın almak. Ne demek satın almak? Nefsimizi Allah'tan nasıl satın alacağız? Nefis Allah'ın nefrettiği hakikattır. Ruh'tur yani. Kötü anlamda kullanılınca o ruhun üzerine, önüne çekilen perde anlamındadır. Allah onu emanet olarak vermiş. Onu al dedi. Onu Allah'tan satın al. Satın almak için senin Allah ile bir alışveriş yapman gerekir. Bir şeyi verip onu alman gerekir. Vehmi hayali olan nefsini, varlığını, benliğini vereceksin. Hakikisini Allah'tan satın alacaksın. Varlığını vermeden, benliğini vermeden, nefsini vermeden, her şeyini vermeden onu alamazsın. Dünyayı vermeden ahireti alamazsın. Alman gerekir. Müşid-i Kamil sana bunu yaptırır, yaptırmalıdır. Görüyoruz mesela bakıyoruz. Sözde bir Müşid-i e, bir şeyhe tabi olmuş. Nefsi sadece büyümüş. Benliği sadece artmış. Ben diyor. Biz diyor, biz şöyleyiz. Biz hepimiz havada uçuyoruz. Yani ona sormak lazım. Senin işin insanlara benlik vermek mi? Sana tabi olanlar böyle ben mi diyor? Sen bunu Allah'ın huzurunda nasıl savuracaksın? Ne diyeceksin yani? Allah söylemez mi sana? Kurum, ben mi sana söyledim? Bu senin işindir bunu yap. Ben söylemedimse, sen kimsin? Hangi hakla böyle yapıyorsun? Hangi hakla kullarımı böyle yoldan çıkardın? Demez mi? Hesabını veremez. Söyledim. Böyle olanlar. Allah'tan emir almadan kendi kendine ya da böyle miras kalmış gibi o işi yapanlar ya da 3-5 tane kitap tasavvuf kitabı okuyup işte ben de bu işi yapıyorum diyenler. Kendisine kim uyduysa, e beraber cehenneme sürüklenirler. Daha doğrusu şeytan onlara mürşitlik yapar zaten. Onları cehenneme doğru sürükler. Cehenneme giderken, o benim peşimden gelin diyene, kim tabi olmuşsa ona binecek. Hadi bizi götür. Tabii götüreceği yer gene cehennemdir. Söz konusu olan bizim ebedi hayatımızdır. Söz konusu olan Rabbimizi kaybetmektir ya da dostluğunu, rızasını, cemalini, onu kazanmaktır. Öyle basit değildir bu. Aklımızı sonuna kadar vahyin ışığında kullanıp, öyle bakıp, öyle anlamak gerekir. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, hakikisini sahteden ayırmak ancak Allah'ın nuruyla bakınca anlarız. Allah'ın vahyinin ışığında görürsek anlamış oluruz. Doğruyu anlamış oluruz. Yoksa birilerine göre işte herkes böyle söylüyor. Herkes böyle söylüyor. Evet, söyledim biraz önce. İnsanların çoğuna uyarsanız evet, yoldan çıkarsınız. Öyle buyurdu ayet-i kerimede insanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu iman etmez. İnsanların çoğu şükretmez. Hepsi aynı kapıya çıkar. Aklını kullanmayınca iman etmez, iman etmeyince şükretmez. Bu dünyaya almaya değil, vermeye gelmişiz. Allah'ın verdiklerini, ikram ettiklerini, Allah'a Teslim etmeye, teslim olmaya gelmişiz. Yani Müslüman olmaya gelmişiz. Müslüman olabilmek için, teslim olabilmek için sevmek lazım. Aşk lazım. Ancak sevdiğine güvenirsin, sevdiğine teslim olursun. Evet. Rabbimize güvenmemiz lazım. O bizim için neyi söylemişse, onu öyle anlamak gerekir. Yoksa, kaybederiz, Haberimiz bile olmaz. Şeytan bizi götürüp uçurumdan aşağıya atar. Haberimiz bile olmaz. Mürşid-i e tabi olurken nefsimiz teskiye olsun diye tabi oluyoruz. Bilmediklerimizi öğrenelim diye tabi oluyoruz. Allah'ın vahyini, vahindeki muradını, hayattaki muradını, bizim üzerimizdeki muradını anlayalım diye tabi oluyoruz. Eğer sana bunu öğretmediyse, Neye tabi olmuşsun? Bir hayale. Hayal kuruyorsun. Hayali de kendi nefsinin arzusu, isteği, doğrultusunda kullanıyorsun. Kabul ediyorsun. Öyle hayal kuruyorsun. Benim gibi olsun diyorsun. Bence diyorsun. Bana göre diyorsun. Ben diyor şöyle. Büyük. Ben şöyle kazandım. Hiçbir şey yapmamış. Bir şey yapmıyor alır tespihi eline çekiyor, zannediyor ki kazandı. O ona ayrıca kibir veriyor. Benlik, benliğini büyütüyor. Ben diğer insanlardan üstünüm, ben farklıyım diyor. Bir de diyor ben tabi olmuşum. Evet, kendini kandırıyor. Mürşid-i e tabi olanlar erir. Varlığı erir, benliği erir. Öyle bir tevazuya sahip olur ki derviş derviş kapının eşiği demek kapının eşiği kapının alt eşiği herkes üzerime bassın geçsin diye derviş olmak hele kolay bir şey değil Kazandıkça ilmi arttıkça marifeti arttıkça tevazusu artar hilmi artar Alçak gönüllü olur Alçaldıkça alçalır Aşağı indikçe iner. O aşağı indikçe Allah için tavozu gösterdikçe Allah onu yüceltir. Ama ben deyip benliği büyüdükçe Allah'ına in aşağıyı der. O kendini yukarıda görür. Allah onu onu aşağı indirir. Tam tersidir. Bununla beraber eğer biri Şeytanın bu tuzağına düşmüşse, mürşid olma, şeyh olma tuzağına düşmüşse, Allah için söylüyor, buna beraber davet ediyorum. Kardeşlerimizi de gönderip davet ettiriyoruz. gelsinler der, eğer yardım etmezsem kabul etmesin der. Yok, bizim öğreneceğimiz bir şey kalmamış. Her şeyi biliyoruz. Allah bize her şeyi ikram etmiş, her makamdan geçmişiz diyorsa, ona da söyleyeceğimiz sözümüz olmaz. Hesabını Allah'a verir. Allah bize doğru bakmayı, doğru anlamayı nasip etsin inşallah. Kendi kendini kandırıp, Böyle birilerin peşinden gidip ebedi hayatını kaybedenlerden eylemesin. Sonra Allah'ın huzurunda mazeret gösteremeyiz. Allah temiz bir kulum. Ben sana peygamber gönderdim, onun vazifelerini sana sıraladım. Neden bunun dışında bir yol aradın? Bununla beraber yolu ben tarif ediyorum. Evet, Fatihayla sana yolu tarif etmedin mi? Yolun nasıl gidileceğini tarif etmedin mi? Sen bu yolu giderken bütün bu ayetleri, bu Fatihadaki yedi ayeti, nefsin yedi safasını, kalbin yedi safasını tatman gerekmez miydi? Neden gözünü kapattın? Neden beni dinlemedin? Demez mi? Her birimize göre bir yol mu var dedim. Sıratı müstakim bir tanedir demedin mi? Efendim Konya'dan Kamile Üçler, selamun aleyküm. nasıl yardım isteyebiliriz? diye sormuş efendim. Mürşidimizden nasıl yardım isteyebiliriz? Mürşidimizden bize Allah ona neyi emretmişse, hangi vazifeyi vermişse yardımı öyle isteriz. Öyle istememiz gerekir. Yani bana Allah'ın ayetlerini oku, açıkla. Bana Allah'ın hikmetini, muradını öğret. Beni temizle. Allah'ın vahyiyle, hikmetiyle beni temizle. Nefsimi tezkiye et. Beni nefsimin benliğinden kurtar. Büyüklük taslamasından kurtar demen lazım. Bana bilmediklerimi öğret demek lazım. Yoksa biz kalkıp onu hesaba çeker. Ona bir şeyi bilmediğini söyleyip Öğretmeye kalkışırsak, bu durumda ne olur? Biz onun müşidi olmuş oluruz. Yardımı ona uyarak, tabi olarak alırız. Ne kadar tabi olduk, ne kadar dinledik, ne kadar ciddiye alıp gerekeni yaptık, o kadar ondan yardımı alırız, istemiş oluruz ve alırız. Bunun dışında bir yardım istemek yanlıştır, yoktur zaten. Bunun dışındaki her ne varsa, kudret, Allah'a ait yardımı o yapar. Onunla yapar. Hidayeti onunla verir, aşkı verir, muhabbeti verir, hikmeti verir, bilmediklerimizi bize öğretir. Bununla beraber Allah'ın ayetlerini de bize okur ve öğretir. Yaptıran gene Allah'tır. Yardımı Allah'tan istiyoruz. Evet. Bütün iken biri hangi nimete vesile ediyorsa Hangi ikrama vesile ediyorsa onu, o yardımı ondan isteyebiliriz ama onu dinleyerek, uygulayarak, gerekeni yaparak, onu severek, ciddiye alarak, onu takip ederek, gönlümüzü onunla beraber ederek, hatta öyle ki bir gibi görerek, kendimizle bir gibi görerek o yardımı ondan alabiliriz. Bizim istememiz dilimizle istememiz yetmez. Gönüller bir olmazsa, yardım gelmez, yardımı alamaz. Gönüller bir olunca, bir gibi olur. Her türlü yardımı ondan alır. Onunla beraber olunca, onunla beraber, Allah ile beraber olmuş, Allah'ın huzurunda durmuştur. Evet, yardım da böyle alınır. Efendim Diyarbakır'dan Abbas. Efendimiz, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizi çok seviyoruz. Efendim, sorum şudur. Hazreti Adem yaratıldığında kaç yaşındaydı? Bir de sizden nasihat istiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hazreti Adem yaratılınca kaç yaşındaydı? Yaratıldığı mekan zamansız, mekansız makamdır aslında. Orada zaman insan üzerinden, varlık üzerinden geçmiyor. Zaman bu aleme ait. Zaman üzerinden geçmeyince onun yaşı olmaz. Yüz sene, bin de cennete beklese herhangi bir şekilde yaşı artmaz, yaşlanmaz. Dünyaya indiği andan itibaren zaman üzerinden geçmeye başlar ki dünyaya indiğinde bir günlüktü. Bir gün üzerinden geçmişte bir günlüktü. Sonra dünyada kaldığı süre içinde evet, yaşlanmış oldu. Yaş sıfır yaşındaydı yani. Ruhun yaşı olmaz. Bununla beraber zahiri olarak o zaman Bedenin üzerinden geçiyor, beden yaşlanıyor ama ruh hep aynı yaştadır. Hep aynı o diriliktedir. Herhangi bir şekilde hayat, dünya, zaman, mekan onun bir değişikliğe uğramasına sebep olmaz. Allah'ın tecellisiyle sürekli karşı karşıyadır. Allah'ın vahyiyle sürekli olarak karşı karşıyadır. Dolayısıyla biz de onunla beraber Allah'ın vahyuyla, tecellisiyle karşı karşıyayız. Ama kendimizle, hakikatimizle beraber olamadığımız için dışarıya bakıyoruz, sadece dışarıyı görüyoruz. Görebilmek için, anlayabilmek için, tadabilmek için içeriye, gönlümüze dönüp bakmamız gerekir. Biraz önce tefekkürü onun için söyledim. Bin yıllık, bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten ehtaldır. Onun için baş gözümüzü kapatıp gönlümüze bakmamız gerekir. Allah ait i Kerime'de, iman etmeyenler için, Allah'ın vahyini dinlemeyenler için onların gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri var, vehmetmezler. Buyurdu. Onlar ölüdür dedi. Allah'a göre Görmek, işitmek, anlamak, diri olmak manevi olaraktır. Öteki öteki onun elbisesi, beden ona, onun elbisesidir. Eğer manevi olarak bakamıyorsak, Allah'ın muradını anlamaya çalışmıyorsak, Allah ile anlamıyorsak, bu durumda gözümüz kör, kalbimizde katılaşmış, taş gibi, taştan daha katı Her ne bize söylenirse söylesin, acaba Rabbim'in muradı nedir? Rabbim bundan bana ne demek istedi deyip dinlemiyorsak, kulağımız sağır demektir. Eğer Rabbimizi, Rabbimizin yakınlığını, imanı, Allah'a olan aşkı muhabbeti tatmıyorsak, biz ölüyüz demektir. Diri değiliz. Onun için, iman edenler diri, etmeyenler ölüdür dedi Allah. Bakacağız, diri miyiz, ölü müyiz? Diri, Allah ile diri olanlar, imanıyla, aşkıyla, muhabbetiyle diri olanlar Allah ile beraberdir. Allah ile diridir. Allah'ın huzurundadır. Arç verişini Allah ile yapar, Allah ile sevinir, Allah ile özülür. Allah için güzel bir şey yaptığında sevinir, yanlış bir şey yaptığında üzülür. Tövbe eder, istiğfar eder, hemen Rabbi ile olur gene. Diri olanların üzerindeki o dirilik görünüyor. Ne olarak görünür? Aşk olarak, muhabbet olarak görünür. O aşkı, muhabbeti bulunduğu yere saçar. O huzuru bulunduğu yere taşır. Mümin bu. Allah'ı seven, Allah'ı her şeyden çok canından seven. Dolayısıyla Allah'ın sevdiğidir bu. Allah'ın sevgilisidir bu. Allah sevince tecelli ediyor. Onun için. O muhabbet, o nur, o güzellik onun üzerinden tecelli eder. Onunla olmaya bıkmazsın. Ondan usanmazsın. Sözünden bıkmazsın. onunla olunca, müminle olunca o sana huzur verir, muhabbet verir. Ondan eminsin. Evet, o aynada mümin, müminin aynasıdır. Aslında kendi güzelliğini seyrediyorsun. Kendi manevi güzelliğini seyrediyorsun, açığa çıkmamış ama sen olsun kendi güzelliğini orada seyrediyorsun. Sende yok, onu örtmürsün, perdelemişsin ama senin asıl, hakiki güzelliğin orada görünüyor. Bu, bu diyorsun yani. Aslında ben böyle olmak istiyorum, hatta ben buyum diyorsun aslında, ben böyleyim, ben böyle olmalıyım diyorsun. Efendim İpek Özkan, Selamun Aleyküm Hocam. Oğlum Kur'an'a geçti. Selam. Hafız olmasını istiyorum. Hocam dua eder misiniz? Allah zihin açıklığı versin inşallah. Hayırlısıyla inşallah Kur'an'a sadece hafız değil, Kur'an'a bir de hamil olur inşallah. Kur'an'ı taşıyan olur. Yüklenen olur. Sadece zahirinliği değil. Bir de onun manasını öğrenir, anlar, onu yaşar. Kur'an'a hamil olur. Hamal. Kur'an'ı taşıyan hamal. Hamil, aynı zamanda hamile. Ondan Kur'an doğar. Asıl hafız budur. Onun için Resulullah Efendimiz Kur'an'ı hafızasına kaydeden değil, Kur'an hamili dedi. Kur'an hamili. Canlı Kur'an. Evet, mutlaka beraberinde onu da öğrenmesi gerekir, öğretmek gerekir ki o canlı Kur'an olsun. Efendim, müsaadeniz varsa bir ara verebilir misin? Teşekkürler efendim Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra Birlikteyiz inşallah